Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemdeki Mü'minler Malik, talimat verir görevli bir meleğe. Cehennem perdesini cibriyle kaldır diye. Perde aralanınca, azap çeken mü'minler, Cebrail'i görerek pek fazla sevinirler. Ve derler ki, Ey Malik! Kim ki bu sahib kemal? Zira biz hiç görmedik böyle güzel bir cemal. Der ki, Bu Cibril'dir ki sahiptir çok haslete. Vahiy idi Hazreti Muhammed'e. Onlar Resulullah'ın ismini duyar duymaz, Hep birden bağırarak ederler şöyle niyaz. Ey Cebrail! Resûle bir selam ilet bizden ve acil haber götür ona şu halimizden. Cibril üzüntüyle oradan ayrılarak, huzuru ilahiye varır mahzun olarak. Hak Teâlâ ile sorar ki şu suali, ümmeti Muhammed'in nasıldır şimdi hali? O der ki, çok fenadır, hepsi ateş içinde. Yanmış her tarafları cehennem ateşinde. Hak da buyurur. Ya Cebrail, sen hemen var Resul'e haber ver onların hallerinden. Cibril Resulullah'ın huzuruna giderek ümmetinin halini nakleder üzülerek. O zaman Resulullah varır arş alaya ve secdeye kapanır Allahü u Rabbimiz buyurdu ki, secdeden kalk ve iste, derhal kabul olunur, dileğin her neyse. Arz eder ki, Ya Rabbi, ümmetimin asileri, ateşte yanıyorlar, pek fenadır halleri. Tek dileğim şudur ki, kerem ve ihsanından, azadeyle onları cehennem azabından hakta ala buyurur ey şefkati bol resul endenizin indimde oldu makbul onlardan kim diyorsa la ilahe illallah çıkar hemen ateşten bulsunlar nardan fela oradan ayrılarak Resul aleyhisselam, cehenneme gelir ve Malik'e verir selam. Buyurur ki, ey Malik, kaldır da perdeleri, göreyim ki nicedir ümmetimin halleri. Malik, tazim ederek kalkar hemen ayağa. Aralar o perdeyi, Resulü müçtevaya. Peygamberi zişanı görünce ehli iman, hep birden, Ona karşı ederler, ahu figan. Derler, ya Resulallah, pek fenadır halimiz. Cehennem ateşinde yandı her yerlerimiz. O server çok üzülüp hemen bunun peşinden, kurtarır cümlesini cehennem ateşinden. Kafirler görür görmez onları böyle mesrur, hayıflanır, üzülür, olurlar hep bir huzur. Derler ki, keşke biz de olsaydık ehli iman, biz dahi onlar gibi kurtulsaydık buradan.